Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ba'd. Kardeşler bu hafta tefsir dersinde Nur suresi 36. ayetten itibaren 42. ayet dahil oraya kadar yapacağız inşallah. Geçen hafta Allah-u Teala'nın Mü'min kullarının kalbine koyduğu imanı simgeleyen Allah'ın nurunun misalini görmüştük. Ve Allahu Teala dilediği kullarını bu nuruna hidayet ettiğini beyan etmiş. Ve insanlar için de burada ayette zikrettiği gibi bazı misalleri, örnekleri anlattığını beyan etmişti. 36. ayette onun devamı niteliğinde buyutin azin Allah en ve yut kerafi esmuğu yusbi hulehu fi habil quduve ve asad. İşte bu bazı evlerdedir ki Allah o evlerin içerisinde kendisinin yüceltilmesine ve isminin anılmasına izin vermiştir. Onu o evlerin içerisinde sabah ve akşam insana tesbih eder. 37. ayette. 38. ayette aynı konunun devamını niteliğinde Ve celullatuhi him ticaretu ve la bay'un an zikrillah ve iqamiss salati ve itai'iz zakati yakhafuna yawma tatallabuhu fihi alqulub vel absar. <gülüyor> Bazı adamlar vardır ki onları bir ticaret ve alışveriş Allah'ın zikretmekten, namazı ikame edip yerine getirmekten, zekatı vermekten koymaz. Onlar kendisinde kalpleri ve gözlerin ters çevrileceği bir günden korkarlar, çekinirler. Liyaziziyehumullahi ahsene ma amilu ve yezidahum min fadli va Allah yerzukumeyi shau bi gair <gülüyor> hisab ki Allah onlara yaptıklarının daha iyisini onlara karşılık olarak versin, onlara fazlından ziyadeleştirsin diye o gün vardır. Allah hesapsız olarak dilediği kimseleri rızıklandırır. İlk ayette 36. ayette Allahu Teala kendisinin yüceltilmesine ve ismin anılmasına izin verdiği evlerden bahsediyor. Müfessirlerimizin tamamının ittifakıyla bu evler mescitlerdir. İnsanların kendine mahsus özel evlerinde tabii ki Allahu Teala yüceltilir. Allah'ın ismi anılır ama bu ayette bahsi geçen evlerden kasıt mescitlerdir diyor. Müfessirler ittifaklı. Allah orada kendisinin yüceltilmesine, büyütülmesine ve isminin zikredilerek ona kulluk yapılmasına izin vermiştir. Bu imanı taşıyan kimseler de o evlerin, o mescitlerin içerisinde Allah'ı sabah akşam tesbih ederler, anarlar. Allah'ın yüceltilmesi ne demek Allah'ın yüceltilmesi kavramın içerisinde neler giriyor peki o zaman? Burada iki tane kavram var. Bir, Allah'ın yüceltilmesi, turfe'a. Yükseltilmesi, yüceltilmesi. İki, yüz kere fi hesbihun. Orada Allah'ın isminin zikredilmesi, anılması. Bu iki kavramın içinde neler giriyor? Kapsamının neler var ona bakmamız gerekiyor. Allah'ı yüceltmenin kapsamına birincisi mescitlerin bina edilmesi girer. Yani Allah'ı yüceltmek için bir bina gerekir, mescit gerekir, o bir mescidin yapılmasını, bina edilmesi Allah'ın Allah'ı yüceltmenin kapsamına girer. İkincisi o yapılan mescitlerin süpürülüp temizlenmesi, onun içerisinde mevcut olan necasetlerin, kirlerin giderilmesi, sonra güzel kokularla kokulandırılması, Rahatsız bir şeyler o mescitlerin içerisinden uzaklaştırılması özellikle kafirlerin oradan uzak tutulması. Bir menfaat fayda gözetilmiyorsa kafirlerin oralara girmesinin engellenmesi ve mescitlerin içerisinde boş ve lozumsuz işlerle uğraşılmaması zikrullah dışında da sesin yükseltilmemesi Allah'ın yüceltilmesi kavramının içerisinde. Bizler Allah'ın yüceltilmesi için mescit yapacak olursak bu mescitleri süpürüp temizleyecek, necasetlerden arındıracak olursak, orada bulunması uygun olmayan şeyleri oradan çıkartırsak, rahatsızlık verici şeyleri, oraları güzel kokulandırırsak, bir maksat dışında kafilen oraya girmesini engeller isek, boş ve lüzumsuz işlerle, lakırtılarla uğraşmazsak ve Allah'ın zikri dışında, Allah'ın zikri ne olduğunu söyleyeceğiz, Allah'ın zikri dışında seslerimizi yükseltmez, ayarımızı yaparsak ses ayarımızı, o durumda Allah'ın yüceltilmesi için inşa edilmiş mescitlerde Allah'ı hakkıyla yüceltmiş oluruz. Tabii ki bunun için de gitmek gerekir. Mescitlere uğramayan, yolu düşmeyen, bayramdan bayrama, seyramdan seyrama, cumadan cumaya giden varsa zaten bu kapsama hiç girmez. Bir de ayetin içerisinde geçen Allah'ın zikrinin anılması nedir? Bunun kapsamına neler görür? Birincisi, Farz ve nafile, mescitte de kılınan bütün namazlar bu kapsama girer. Çünkü namaz zikirlerin en üstüne, en yücelerindendir Hatta en üstündür Gerek farz olsun gerek nafile olsun. Bizler de namaz kılarsa Allah'ın zikrini yapmış, Allah'ın hakkınca orada zikretmiş oluruz. Kur'an tilaveti, ezber yapmak, onun dışındaki sabah akşam veya şartlara bağlı zikir ve tesbihatler, ilim öğrenmek ve öğretmek, ilmi müzakereler yapmak ve itikaf gibi ibadetler Allah'ın zikredilmesi kapsamına girer. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz hususları da, ibadet olan bu hususları da mescitlerde yaparsak, biz Allahu Teala'yı mescitlerde zikretmiş oluruz. Yoksa zikirden maksat sadece, Allah, Allah, La İlahe illallah demek değildir. Demek ki zikrin kapsamına farzıyla, nafilesiyle bütün namazlar, Kur'an tilaveti, vakitli, kayıtlı ve kayıtsız zikir ve tespihatlar, ilim öğrenmek ve öğretmek, ilmi müzakereler yapmak ve itikaf gibi ibadetler girmektedir. İşte biz bunları yaparsak da bu sefer Allah'ı yüceltmiş olduğumuz gibi Allah'ın da ismini o mescidlerde anmış. Dolayısıyla Allah'ın övdüğü bu işleri mescidlerde yapan kimseler kısmına girmiş oluruz. mescitler kardeşler Allahu Teala'nın en çok sevdiği yerlerdir. Bunun sebebi de şu olsa gerek ki oralarda Allah birilenir. Ve anılır, ibadet edilir. Allah'a kulluk yap. Mescidlerde insanlar mescidin inşasından yıkılmasına kadar orada kulluk yaparlar allah Teala. Gerek zikirle, gerek namazla, gerek Kur'an tilavetiyle, gerek tefekkürle, gerek itikafla Allah'a orada birlenir ve kulluk yaparlar. Dolayısıyla allah Teala'nın yeryüzü içerisinde en çok sevdiği yerler ne devlet daireleridir, ne ticarethanelerdir, ne çarşılardır. Ne de başka yerler. Neler? Mescitlerdir. Çünkü mescitler Allah'a kulluk için yapılmış özel yerlerdir. Öyle olunca Allah'ın sevdiği yerler. Bu işte Allah'ın sevdiği mekanlar oluşu, oraların bir edebi, oraların ri riayet edilmesi bazı kurallar olmasını gerektiriyor. Şimdi ona geleceğiz inşallah. Birincisi mescit inşası ve bununla alakalı hususlardan birkaç hadis zikredelim. Bakın Osman bin Affan radıyallahu anh'ın aktardığı bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhara ve Müslim'de rivayet eden bir hadiste diyor ki kim Allah'ın vecihini yüzünü isteyerek bir mescit bina ederse Allah da cennette onun benzerini o kimse için bina eder. Yeryüzünde mescit inşa ettiği birisi Allah azze ve celle onun için Aynı ebatta, aynı büyüklükte cennetli bir ev, bir konak, bir köşk inşa ediyor. Allah'a olsun Müslüman coğrafyalarda bu husus yeterince kavranmış durumda. İhtiyaçtan fazla bile mescit yapımı var. Kendi topraklarımızda, kendi ülkemiz içerisinde. Mescitten daha fazla mescide girecek insan lazım. Mescidin ihya edileceği, mescitlerin e, hakkının verileceği o ortamlar olabilmesi için oraya Müslümanların gelmesi lazım. Ama ihtiyaç olursa herhangi bir yerde kulluk yapılacak mekanlara oralara mescit yapılırsa kulluk mekanı allah Teala o kimse için bir köşk bina ediyor cennetinde. Ayşe Validemiz radıyallahu anhadan bir hadiste Ebu Davud Tirmizi ve İbni Vaci'de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahallelerde mescitler inşa edilmesini ve temizlenip güzel kokularla kokul almasını emretti. Ne için? İnsanlar... Tek bir mescide gelmekte zorlanırlar haliyle. Bazen yetersiz gelir, bazen hava şartlarından dolayı veya kişilerin kendi sosyal yaşantılarından, ihtiyaçlarından, hastalıktan, efendim cenazesi olmasından, meşguliyetinden dolayı oraya uzak mesafelere gidemez diye yakın mesafelerde de mescitler edinmesini emrediyor ve ikinci cümle oraların temizlenmesini ve güzel kokularla kokulanmasını emretti. Bu hususta genelde bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Mescitlerimiz güzel kokmuyor. Mescitlerimizin güzel kokulanması hususunu Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olarak yerine getirmek gerektiği hususunda bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Buna gayret edelim diye bir tavsiyem var size. Mescitlerimiz güzel kokmuyor. Eğer bunu cemaatten önce imamlar, müezzinler veya diyanet yapmıyorsa, biz cemaat olarak oraların kokulanmasını, kokulandırmasını üstlenmemiz gerekebilir, üstlenebiliriz. Ebu Davut'ta bir başka hadis-i şerif ise bu mescit inşası ile alakalı bir sakıncayı gündeme getiriyor. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben mescitleri yüksek yapmakla emrolunmadım. Osmanlı mimarisi, Osman coğrafyaya bir metot sundu, bir yöntem sundu. Mescitler yüksek yaptı. Belki 15, belki 20 kişi omuz omuza çıksa, tavana kafası değmiyor. Resulullah'a göre bundan sakın ve bunun emri olunmadım diyor. Bunun emri olunmadım demek ne demek? E, Tam ben yapmayayım ama siz yapabilirsiniz demek değil. Size sakın sakının bundan. Bu ustan uzak durun. Demek. Çünkü bu iş mescidin süslenmesini peşi sıra getiriyor. Mescit ne kadar yüksek ve görkemli yapılırsa o oranda da süsleniyor. Tezhip nedir? Elbise nakışı gibi işleniyor. Bu da yasak. Süslenmesi de hemen arkasından başka bir şey getiriyor. Övünmeyi. Onunla reklam yapmayı. Veya başkalarına karşı böyle böyle yaptık diye. Yani gururlanmayı dile getirmeyi. Mescidin içiyle değil de mescidin yapısı ve dışıyla övünme işi devreye giriyor. Bu da yasak. Ebu Davud Nesai İbn Mace ve Ahmet bin Hameli Müstendi'ne gelen bir hadiste diyor ki aleyhisselatü vesselam. İnsanlar yaptırdıkları veya yaptıkları mescitleri hakkında birbirlerle yarışırcasına övünmedikçe kıyamet konulmaz. Şu an maalesef bu husus sadece ülkemizde değil neredeyse bütün coğrafyada, İslam coğrafyasında var. İnsanlar yaptırdıkları mescitlerin güzelliğiyle, ihtişamıyla, yüksekliğiyle, çinisinin pahalılığıyla veya renklerinin çok çeşitli olmasıyla, renk yumuşasıyla veya mihrabının şu kadar Değerli bir malzemeden yapılmasıyla, minberinin şu kadar değerli bir malzemeden yapılmasıyla veya kürsüsünün şuradan ithal edilerek getirildiğiyle övünüyorlar maalesef. Mescitler bunun için yapılmadı. Mescitlerin yapılma gerekçesi oralarda Allah'a kulluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi şu anki mescidi değil. Peygamberimizin bizzat elleriyle yaptığı mescidi dört duvardan ve içindeki üstündeki hurma dallarını tutacak birkaç direkten ibaretti sadece. Ama orada kılınan namaz başka mescitte de kılınan bin namazdan daha hayırlıydı. İçinde kılınan namazın değerli olabilmesi için <gülüyor> mescidin gösterişli, muhteşem yapılı olmasına gerek yok. Çinlilerinin Kütahya'dan gelmesine de gerek yok veya ağaçlarının en kaliteli ağaçtan yapılmasına efendim mihrabının büyük olmasına, minberinin yüksek merdiven olmasına gerek yok. Orada samimi iflasla kulluk edecek insanlar oldu mu, burası Allah'ın sevdiği yerler. <gülüyor> Ve bununla övünmek maalesef ümmetin yapması gereken en son iş o iş olmana kıyamet kopmaz diyerek de kötü bir iş olan bu mescidlerde övünme kıyamet al alamet olarak zikrediyor. Eğer böyle bir halimiz, durumumuz varsa bundan sakınmak gerektiği veya insanlara sakınmamak gerektiğinde altını çizelim. Peki mescidin ihyası ne demek? Mescidi inşa ettikten sonra mescidi ihya etmek gerekir dedik. Yani oraya hayat buldurmak, oraya canlılık getirmek gerekir. İbn Mace'de bir hadis-i şerif var. Çok değerli bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki silah, Resulullah, gurbetteki bir kişinin aile fertlerinin yanına gelmesiyle onun dönüşünden dolayı sevindikleri gibi mescitleri namaz ve zikir için vatan edinen her Müslüman kişiyle de Allah sevinir. Gurbetten gelen kimse sebebiyle aile fertleri ne kadar çok sevinirse mescidi mekan edinen, oraya sık giden gelen, namaz için, Kur'an tilavet için, zikir için, tefekkür için oraya sık gidip gelen, orayı vatan edinenden kasıtlıdır. Allah o insanlığına sevinir. Allah kiminle sevinirse onu ne yapar? Sever. Kimi severse cennetini gezecek yolu kolaylaştırır. Mescidin ihyası budur işte. Mescitte ne kadar çok kumluk yapılırsa, ne kadar çok namaz kılınırsa ve ihlasla tabii ki, e, ne kadar çok kuran tilaveti yapılırsa, ilmi müzakereler yapılırsa, ilim öğretilir, ilim öğrenilirse, orada allah Teala'nın ihya edilen mescitlerin konumunda Allah mescitlerin böyle ortamlar olmasını istiyor vesaire. Öyle insanlar da söylüyor. Allahu Teala bizden onlardan yapsın. Evet. Bir de mescidler üstüne yasaklarımız var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescitte alışveriş yapmayı yasaklamıştır. Ticaret yapmayı Kayıp ilanı vermeyi Ya benim şunun kayboldu bulan bana getirsin diye ilanda bulunmayı yasaklamıştır. Karşılığı atışarak atışma şeklinde şiirler okumayı Mescidin Namaz kılınmayacak, ibadet edilmeyecek ama yol edinilecek. Bir tarafta bir tarafa kısa yol olarak kullanıp geçilecek şekilde yol edinmesini yasaklamıştır. Kötü kokar halde mescide gidilmesini yasaklamıştır. Kötü kokularla bu ter kokusu da olabilir. Soğan, sarımsak ve prasa gibi oktu zamanlar rahatsızlık veren çiğ yiyecekleri yiyerek oraya gitmeyi de yasaklamıştır. Özellikle bu hususta eğer varsa aramızda kardeşlerimiz buna dikkat etsinler. Yoksa da Uyarabildiğimiz arkadaşlarımızı uyaralım. Bazı insanlar sigara içiyorlar. Ve mescidin kapısına kadar gelip kuvvetli bir nefes çekip içeri giriyorlar. Ve onun yanında namaz kılan ve sigaradan hoşlanmayan birisi varsa namaza araya gidiyor. Sigara, sigarayı sevmeyen, içmeyen, kullanmayan özellikle de rahatsız olan insanlar için soğandan sarımsaktan ve terden çok daha rahatsız edici bir nesne. Bu hususi insanları yakas etmeye çalışalım. Kadınların mescide gitmesi az sonra gelecek, ona değineceğiz. Caiz demiştik. Kadınların kokulanmış olarak mescide gitmeler de yasaktır. Bir de Resulullah s.a.v tarafından bizzat yasaklanmamışsa da seleb Salih'in tarafından çirkin görülen, kerih görülen bir şadet, o da sesleri yükseltmektir. Ömer radıyallahu anh halifeli döneminde mescitte otururken Medine dışarıdan gelmiş insanların mescide girdiğini görüyor, yüksek sesle konuşuyorlar. Bedevi insanlar da vardır bu, bazı inceliklere kaçırabilirler. Onlardan birisine çakıl taş kendisine bakmasını sağlıyor, siz neredensiniz diyor, falanca beldetini izliyorlar. Eğer yerli halk olsaydınız ben sizi cezalandıracaktım diyor, yani seslerin kısmasına ne diyor. Bir başka Müslümanı veriyor. Mescidde yüksek sesle konuşuyor, sesleniyor. Sen senin nerede olduğunu zannediyorsun. Senin nerede olduğunu zannediyorsun, yüksek sesle konuşuyorsun. Mescidde yüksek sesle konuşmak, ortamı dağıtmak, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak işlere geçmek sakıncalı görülmüştür. Bundan da uzak durmak lazım. O dahil mi? Yok, Kur'an tilaveti dahil değil. Eğer başkalarının namaz kılmasını veya ibadetini engellemiyorsa, Kur'an Kur'an tilavetini veya kıraatini karıştırmıyorsa ona girmez. Yüksek sesle kıraat yapıp ağlayan insanlar, yüksek sesle kıraat yapan Müslümanlar, bunlar tarih boyunca olmuştur ve yasaklanmamıştır. Bunlar güzel şeylerdir. allah Teala yüksek sesle ve güzel sesle okunan Kur'an-ı Kerim'in dinlediği kadar hiçbir şey dinlemiyor. allah Teala seviyor, güzel sesle okunan, yüksek sesle okunan Kur'an-ı Mescit adabından da dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Birincisi mescide sağ ayakla girilir ve sola ayakla çıkılır. Albani'nin sahih'sine rivayet ettiği gibi buna dikkat etmeyen bazı insanlar var. Varsa bizim işimizde buna dikkat edelim. Sadece sola ayakla girilebilecek yer tuvaletlerdir biliyorsunuz. Onun dışındaki yerlere sağ ayakla girilir, sola ayakla çıkılır. İbn-i Mace, İbn Sünni ve Ebu Davud'da karışık aldım. Toplu bir zikir olarak söyleyeceğim. Girerken şu zikir okunur. Bismillah. Vessalatu vesselamu aleyha Resulillah. Allahümme gıfir li zunubi ve fıtah li evvâbe rahmetik. Euzu billahil azimi ve bi vecihîl kerimi ve sultânihîn gadîmi mineşşeytanirracîm. Bir bütün halinde söyledim. Tek bir hadismiş gibi. Farklı hadis kitaplarında farklı rabilerden geliyor bu rivayetler ama bunların üçü birlikte yapılabilir yapılırsa da çok güzel olur en değerli toplu zikir bu bildiğim kadarıyla mescide girerken yapılacak en değerli toplu zikir Bismillah yani Allah'ın ismiyle ve salatu ve selamu ala rasulillah salat ve selam Allah'ın Resulü'nün üzerine olsun Allahümme gufirli zunubi ey Allah'ım benim günahlarımı bağışla ve rahmetinin kapılarını bana aç. Euzu billahil azim ve bi vecihike'r ve sultanike'l kadimine min eşşeytani'r racim. Kovulmuş şeytanın şerrinden azim olan Allah'a, onun kerim cihine ve kadim, devamlı olan sultanına, gücüne, otoritesine sığınırım. Son cümle olarak bu söylenir. Ve diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul bunu söylediği zaman şeytan Sadece bu an değil, bu anın dışında da artık benden kendisini korumuştur. Çünkü şeytandan Allah'a sığındı. Azim olan Allah'ın şahsına sığındı. Kerim ve cihine, değerli yüzüne sığındı. Ve kadim eski olan sultanına, yani sultasına, otoritesine sığındı. Bunu yaparsa diyor, şeytan bu kimse benim günün diğer kısımlarında şerrimden korundu, güvene ulaştı. Yani şeytanına zarar veremez. Üçüncü Dikkat etmemiz gereken adab, mezitten çıkarken ne diyeceğiz? Bismillah ve salatu ve sallam ala arsulillah. Allahum ma yaptığımız gibi, vefthli evvabe fazlik gerekken vefthli evvabe rahmetik diyorduk, rahmetinin kapılarına çıkarken de fazlının, faziletinin kapılarına <gülüyor> açıklıyoruz. Sonra da Allahümme inni es'eluke min fadlik ey Allah'ım senin fazlından istiyorum. Allahumme asimni min eşşeytani raciim ey Allah'ım kovulmuş şeytandan beni muhafaza ile koru kulla. Bu dualar da İbn Mace'de, Ebu Davud'da farklı 3 farklı hadisin içerisinde ayrı ayrı geçiyor. Ben onu sanki bir tek lafımız, lafızmış gibi okumaya çalıştım mescid adabından birisi ve dördüncüsü aynı zamanda sonuncusu bizim zikredeceğimiz sonuncusu mescide girişte tahiyatul mescid namazı kılmak. Tahiyatul mescid demek mescidi selamlama, mescide hürmet gösterme, değer vermek demek. Mescide değer vermenin göstergesi eğer direkt bir namaza başlamayacaksak farz veya nafile bir namaza başlamayacaksak o zaman iki rekat Tahiyyatul Mescid namazı kılarız. Bunun delilleri de şu. ve Müslim hadisi buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sizden birisi mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Bu bir emirdir. Oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. İmam Müslim'in sahihinde başka bir rivayet var. Orada da yasak geliyor. Ebu Katade radıyallahu anh'tan dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında oturuyorken ben mescide girdim ve ben de hemen oturdum. Aleyhisselatü vesselam insanlara sohbetini kesti, bana döndü ve oturmadan önce iki rekat namaz kılmana ne engel oldu diye sordu. Oturmadan önce niye kirekat rekat namaz kılmadan oturdun? Namaz kılmana bir engel mi var ki? dedi. Ebu Katar de diyor ki radıyallahu anh senin ve diğer insanların oturduğunu gördüm o yüzden de yarasullah. Yoksa dengel yok. Deyince Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Birinci lafızda e, oturmadan önce namaz kılmayı emrediyor. İkinci lafızda namaz kılmadan oturmayı yasaklıyor. Hatta bundan daha şiddetlisini bir cuma namazı esnasında hutbe verirken yapıyor. Hutbe verirken Mescide sahabeden birisi giriyor ve hutbeyi kaçırmayın diye hemen oturuyor. Yani hemen oturuyor, kulak veriyor. Aleyhisselatü ama ancak Aleyhisselatü Vesselam ona dikkat etmiş. Onun namaz kılmadan oturduğunu görüyor. Diyor ki namaz kıldın mı? Yok kılmadın. Kalk iki rekat namaz kıl. öyle otur diyor. Cuma hutbesi esnasındayken bile bir kimse mescide girerse önce yapması gereken şey iki rekat namaz kılıp gerekirse hızlı. Biraz normalin üzerine süratle iki rekat kılıp oturmak. Bundan dolayı bir kısım alim mesele alimleri tahiyyatul mescid namazı kılmanın farz olduğunu söylerdir. Tabi ki öğlenin farzı gibi veya Ramazan orucunun farziyeti gibi farziyette değil. Farzan arasında mertebe derece farkı vardır. Ama farzlık Çünkü Aleyhisselatü hem oturmadan önce namaz kılmayı emrediyor hem de namaz kılmadan oturmayı yasaklıyor. Bu işi yapanlar da Dolayısıyla Müslüman bir kimse mescitte girip oturacak, dinlenecek veya Kur'an okuyacak veya insanların sohbetlerine kulak verecek veya herhangi bir şey yapacak, tefekkür edecek. Oraya girdiği zaman direkt herhangi bir namaz kılmayacaksa iki lekar tayyatör mescid namazı kılacak. Bu da adabı adadındandır. Peki kadınlarımızın mescidleriyle alakasında olmalı. İmam Muhari'nin ve Müslüm'ün Sahih'inde gelen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: Allah'ın cariyelerini yani kadın kullarını mescitlerden anı koymayın. Yani mescide gitmek isteyen hanımlarınıza, kızlarınıza, analarınıza, bacılarınıza müsaadenin engel olmayın diyor. Bu mescide kadınların gidip namaz kılmasının caiz olduğunu işaret işaretidir. Ancak yine Bukhari ve Müslim'de Ayşe validemiz şöyle diyor: Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selamı en iyi tanıyan kişilerden birisi. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selam kadınların sonradan ortaya çıkardıklarını görseydi, kadınlar sonra ortaya çıkarttıkları fısk, fesat, azgınlığı, haddi aşmayı görseydi İsrailoğullarının kadınlarının men edildiği gibi onlarda nesilden alakayardı. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selam ölmeden önce Kadınların şu an ortaya çıkardıkları fitne fesadı görseydin mescide gitmek gelmek sebebiyle ortaya çıkardıkları fesadı. İsrail olan kadınların men edilmişti mescide gitmekten. O kadınları da mescide gitmekten alıkoyardı. Yani kadınlara izin vermişti. Mescide gitmeler için engel çıkartılmamasını istemişti. Ancak bu izni ortadan kaldırır diyor Ayşeval Demir. Hadi yabancı anha. Bu da Müslüman kadınların... Mescide gidiş geliş adabına riayet etmediklerinden, sakındırıldıkları şeylere uymamalarından kaynaklıdır. Müslüman mescide ne için gider? Allah'a kulluk için. O Allah'a kulluk için giden bir insanın fitneye fesada düşmemesi veya fitneye fesada düşürmemesi gerekir. Öyle bir durum varsa, fitne ihtimali varsa ne yapacak? Gitmeyecek. Üçüncü hadise geliyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Hümeyt radiyallahu anh'a kendisine Ya Resulullah ben seninle birlikte mescitte namaz kılmayı seviyorum dediği zaman diyor ki Evet ben bunu öğrendim. Yani senin benimle namaz kılmaktan hoşlandığını öğrendim ama Ama önemli eğer içeride ses gürültü varsa bu sesi gürültü yazar hafiflesinler. Aması bayanları ilgilendiriyor. Diyor ki aleyhissalatü Evinde yani evinin odasında sana ait odasında mesela yatak odasında Kıldığın namazın evinin salonunda kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Neymiş? Yatak odasında veya kadına ait özel odada kıldığı namaz, evin salonunda kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Birinci cümle. Evin salonunda kıldığı namaz, evinin bahçesinde kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Bahçe duvar var, dışarıdan gözükmüyor. İşte o ortamda, o bahçede kıldığın namazdan daha hayırlı. Hangisi? Evin salonunda kıldığın namaz. Evinin bahçesinde kıldığın namaz, mahalle mescidinde kıldığın namazdan daha hayırlı. Ve mahalle mescidinde kıldığın namaz, benim mescide kıldığın namazdan daha hayırlı. Erkekler işi nasıl biliyoruz? Mescitte kılınan bir namaz, kişinin evinde veya İş yerine kıldığı namazdan 25 veya 27 kat evet. daha fazla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir namaz, onun dışında mescidlerde kılınan namazdan bin kat daha hayırlı. Bu demek ki sadece etkilere mahsus büyükün hüküm. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, <gülüyor> benim mescidinde hatta peygamberle beraber kıldığın namazdan daha hayırlısı mahalle mescidinde kıldığın. namaz. Yani evinden daha az uzaklaşmak zorunda kaldığın namazdır. Mahalle mescide kıldığın namaz evinin bahçesinde kıldığın namazdan üstün zannetme. Mescitte kılıyorum diye zannetme. Evinin bahçesinde kıldığın namaz mahalle mescide kıldığın namazdan daha hayırlı. Evinin salonunda kıldığın namaz bahçesinde kıldığın namazdan daha hayırlı. Evinin sana ait hücresinde, sana ait en dip hücresinde odada kıldığın namaz evin salonunda kıldığın namazdan daha hayırlı. Yani direkt söyleyelim. Direkt dolan başta olmadan Evinin salonunda değil de En ücra köşesinde kıldığın namaz Peygamberin mescinde kıldığın namazdan Daha hayır Niye çünkü kadın Evinden dışarı çıktığı zaman ne yapar şeytan Onu ayartır Ve onu Mahrem olan kişilere güzelleştirir Güzel gösterir Kişinin bayan kişinin Sarayı neresidir Ev En değerli yer neresidir Peygamber'in mescidinde bile daha değerli yer neresi? İçinde namaz kıldı orası. Erkekler için mescidde namaz kılmak faziletli. Mescid-i veya Kabe Mescidinde kılınan namazları en değerlisi. Ama kadınlar için en değerli namaz evet. evin en ucuza köşesinde kıldığı namaz. Bu hadisi kendisine söylenen Ümmü Humeyd radiyallahu anh bir daha evinin dışında hiçbir adı Kendi odasının dışında. Ölünceye kadar evinde bir oda yapmış kendisine hücre. O adı İşte o Müslümanları bizden üstün yapan şey bu. Bizler duyuyoruz, dinliyoruz. Ve eminim, bakın eminim. içimizdeki insanların yüzde sekseni, doksanı sahabenin belki yüzde ellisinden daha fazla hadis biliyor. Duyuyorlar, okuyorlar. Ama onları bizim üstümüze derece derece üstün yapan şey onların işittiklerini itaat etmesi, yerine getirmesi, uygulaması. Biz de aman olsun da olsun diye üstüze koyuyoruz ama bunu amele dökme gayret içerisinde değiliz. Veya bu gayreti bir iki sever, üç sever, beş sever yapıyoruz sonra unutuyor gidiyoruz. Veya ihmal ediyoruz. Veya gevşek kalıyoruz. O sahabi hanım bu sözü işittiği zaman ne yaptı? Bunun gereğince amel etmek için evine bir mescit yaptı, evinin köşesine orada namaz kıldı. Hep. Ne için? En faziletli, en üstün namaz oymuş, o yüzden böyle Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ikazını hayatı boyunca tatbik etti. Bizim de gayretimiz, hedefimiz bu olmalı. Hiçbir zaman ilim çok bilgim olsun diye tahsil edilmez. Hele hele insanların beğenisini toplayayım diye veya insanlar benden bahsetsinler, nam yapayım, şan olsun diye, şeref olsun diye hiç olmaz. Hele de birileriyle çekişeyim, ilim yarıştırayım, çene yarıştırayım, kendimi ispat edeyim diye asla olmaz buna kişi Allah bu kişi cehenneme gider. Allah mağsusun. Bu kişi cehenneme gider. İlim amel etmek içindir. Biz amel etmekle mükellefiz. Amelsiz ilim kişiye yükten başka bir şey değil, Allah muhafaza. 37. ayette Allahu Teala ticaret ve alışverişin Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten, zekatı yerine getirmekten alıkoyamadığı insanlardan bahsetmişti. Hüküm açık. İnsanları en fazla ibadetten, kulluktan alıkoyan şey ticarettir. Menfaat sağlamaktır, para kazanmaktır yani. Ve Müslümanları kar ne kadar yüksek olursa olsun, hiçbir ticaret, ezan okunduğu zaman namaza gitmekten, kamet geldiği zaman farz namaza durmaktan, Ramazan'da oruç tutmaktan, zekat vakti geldiği zaman zekatını vermekten, alık koymamalı, koyamamalı. İşte allah Teala o insanları övüyor. Bu insanlar bunu kalplerin ve gözlerin ters döneceği bir günden korkarak yerine getirirler. Kıyamet gününde insanların kalpleri ve gözleri dönecek. Nevirleri dönecek. altüst olacak mesela. Konuşan insanlar konuşamaz olacak. Akıllı insanlarda akıl diye bir şey kalmayacak. İnsanlar lal olacak. Lal. Ne demek lal? Konuşamaz olacak. Çünkü o gün nevirler dönecek. Bedbeniz mavi olacak masmaviden pes deniz mavisi mor mosmor olacak. korkudan işte o günden korkar diyor Allahu Teala. Allah'ı anmaktan, Allah'a kulluk etmekten alıkonulamayan kimseler kim Allah'tan korkarak her işi vaktinde saatinde yapmaya gayret eder. Ezan okundu, mescitte cemaatle namaz bizi ne alıkoyabilir? Al Ölüm mi al koyabilir hastalık olakoyabilir veya bunun gibi acil bir durumla olakoyabilir. Onun dışında bir şey alın koymamalı, alın koyamamalı. Belki bir iki sefer üç sefer beş sefer arzalanmalı ama bu rutinleşmemeli, düzenli hale gelmemeli. Müslümanın birinci hedefi ezan okunlu zaman mescitte namaz <gülüyor> kuralların arasında olmak olmalı. Başka bir şey onu bundan alın koymamalı, koyamamalı. Mecburi bir durumumuz varsa o bu kısma girmesin. Ama mecbur bir durum var. Teala bu kulları övüyor. Ve o yaptığı işler var ya o kulların onlardan daha iyisini Allah onlara mükafat olarak verecek diye cennette bahsediyor. Cennetteki karşılığı bahsediyor. Onlar dünyada bu gayret içerisindeler. Bu çaba içerisindeler. Ne yapıyorlar? Allah'a kulluk yapmak istiyor. Allah'a kulluğu ihmal etmemek. Allah yarın niye farz namazı cemaatte kılmadın derse Buna verecek cevabım olmaz diye o soruyu bana sormasın gayreti içerisinde olanlar. Allah onların yaptıklarından daha fazlası, daha güzelliği onlara ne yapacak? Mükafatta bulunacak. Ve onları, ecirlerin sevaplarını Allah fazlının kereminden ziyadeleştirecek, arttıracak. 38. ayette bunu beyan ediyor. 39. ayetimiz وَالَّذ۪ينَ keferu اَعْمَالُهُمْ كَسَرَا بِنْ نَغَيْعَةِ يَحْسَبُهُوا ذَنْا مِنْ Hatta eğer gâehu lem yecit şey'en ve vecedallâh in lehü feveffâhu hisâbe. Allah'u seriyun hisâbe. İman eden bu kimselerin aksine küfredenlerin, inkarcıların hallerini zikrediyor ve bir misal veriyor yalnız Allah Teala. Kafir olan, küfredenlerin amelleri de bir serap gibidir, serap. Sanki şöyle geniş Boş, çöl bir arazi, bitki olmayan bir arazideki bir serap gibidir. Susayan kimse onu bir su zanneder. Ta yanına gider ama orada onu hiçbir şey olarak bulur. Yani bir şey olmadığını görür. Ancak onun yanında o serap olarak gördüğü şey yanında Allah'ı bulmuştur. Allah onun hesabını tam olarak öder. Allah hesabı seri olanlar, hızlı olanlar. Biraz hayal gücümüzü zorlamamız ve anlamaya çalışmamız gerekiyor. Yediği önünde, içtiği önünde, yemediği, içmediği yanında olan kimselerin bunu düşünmeden anlamasına, kavramasına, hakkınca kavramasına imkanı yok. Geniş bir arazideyiz. Ağustos sıcağı. Elimizde ne yiyecek var, ne içecek var. Yolculuk yapmak zorundayız. Yürüyoruz, yürüyoruz. Sıcak da böyle iç Anadolu'nun sıcağı gibi. Veya Suriye, Irak gibi. Efendim Arap Yarımadası'nın sıcağı gibi çok şiddetli. Havada bulut yok, serinletici bir rüzgar yok. Yürüdükçe insanın susuzluğu artıyor. Yürüdükçe damak kuruyor, dilden dönmez oluyor. İşte böyle anlarda sıcak artıp da yorgunluk ve susuzluk arttıkça insan uzaktaki bir noktayı, ufuktaki gökle yerin birleştiği yerde bir su birikintisi görür. İşte buna serap deniyor. Ufukla, ufuktaki gökle yerin birleştiği yerde bir parıltı, bir su parıltısı gördü. Heyecana gelir, güç kuvvet bulur nasıl suyu buldum diye. Harekete geçer, az önce ayağını kaldıramayan adam neredeyse koşar hale gelir. Oraya varır ki orada ne var? Serap. Serap. Hiçbir şey yok. Serap dediğimiz yokluk demektir zaten. Hayal demektir serap. Orada hiçbir şey yok. Yani az önce geçtiği toprak gibi toprak var orada. Oraya varır. Bakar ki bir hiç serap diye sinirlendirilen şey. Ama orada neyi buldu? Allah'ı buldu. Allah. Allah onu ne yapar? Hesabını kapatır. Bu misal Allah-u Teala kafirlerin amelleri için verdi. Kafirlerin amelleri de serap zannederek su birikintisi olduğunu zannederek oraya koşan ve orada bir yoklukla sıfırla karşılaşan kimsenin Halle benzetiyor allah Teala, kafirlerin amellerini. Şöyle ki, kafirlerin yaptığı güzel işleri, salih amel diye isimlendirebileceğimiz güzel işleri ne yapar? Sadakadır. Ne yapar? Namaz kılmaz ama e, mesela insanlara iyilik yapar. islah Rahim yapar. İnsanlarla güzel geçinir. İkramda bulunur. Güler yüz gösterir. Bunun gibi güzel amelleri, salih gözüken amelleri insanlar dışarıdan bakınca ne zannederler? O'na fayda verecek zanneder. O kimse de bu yaptıklarının kendisine fayda vereceğini umar zaten. İşte Serap bu. Yarın ölüp Allah'la karşılaştığı zaman bakar ki Salih amel adına hiçbir şey yok. Serap zannetti koştu halbuki. Onu orada bulacağım, orada bana fayda verecek ümidi taşıyor. Sonuç Sonuç sıfır. Niye? Çünkü bu kimse amelleri kabul edilmesi gereken imanı taşımadı, muhafaza etmedi veya. Ya taşımadı veya muhafaza etmedi, Kor e korumadı, kendisine bulundurmadı. Amellerin kabul edilebilmesi için Allah katında bir karşılığın olabilmesi için ne gerekiyor? Bir, iman gerekiyor. İki, ihlas gerekiyor, samimiyet. Üç, sünnet uygunluk gerekiyor. Bunlar olmadan amelleri kabul edilmez. Ne yaparsa yapsın. Dünya kadar altını sadak olarak verse bir kimse iman etmediği süreci onların hiçbirisi kabul edilmez. Sadece insanlar faydalanır. Ona hiçbir sıfat yok. Veya yaptığı işi imanla yaptı da ihlasla yapmadı. Riya gösteriş maksadı gittü. Hiçbir karşı yok. Veya yaptığı işi sünnete aykırı bir şekilde ibadetmiş niyetiyle yaptı net işaret edilmeyen bir tarzda yaptı. Kur'an-ı Kerim'de bu e, misale verilen serap örneğinin kıyamet günü yaşanılacak bir hali var arkadaşlar. İmam Buhari'nin ve Müslim'in sahihlerine gelen uzun bir hadiste kıyamet günü yaşanacak bir sahne anlatılıyor. Hatta o hadisi biz Allahu Teala'nın baldırını göstermesi hadisi diyebiliriz. Bu şekilde isimlendirebiliriz. Allahu Teala Kıyamet günü Müslümanların karşısına çıkacak ve baldırını açacak. Ayette de işaret ediliyor buna. Baldırını açacak. O zaman müminler Rabbilerini tanıyacaklar. Evet sen bizim Allah'ımızsın, Rabbimizsin diyecek. Allah'ımızsın diyecekler ve ona secdeye kapanacak. Onun öncesinde tüm insanlar mahşer sahasında toplandığı zaman bir münadi seslenici diyecek ki kim dünyada neye tapıyorsa onun peşinden gitsin. Kim neye tapıyorsa, neye, kime tapınıyorsa onun peşinden gitsin. Maa'ya tapanlar peşinde, ma peşinden. Lenin'e tapanlar Lenin'in peşinden. Paraya tapanlar paranın peşinden. Kadın'a tapanlar kadının peşinden. Atalar'a tapanlar atalarının peşinden. Herkes peşinden gidecek, gideceği yer cehennem olur. Herkes tapındığı şeyin peşine düşmek zorunda. İstiklere bırakılmamış, mu? Mahşer sahası, Allah'a eş koşan kimselerden arındıktan sonra sadece ehl-i olan üç topluluk alacak. Ehl-i kitabı olan üç topluluk. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Bu üç topluluktan Yahudilere denecek ki o gün, sizler neye tapıyordunuz? Size taptığınız peşine düşmediniz. Dolayısıyla bu sahada kaldınız. Yani ehli kitap insanlarsınız. Allah'ın indirdiği kitaba tabi olduğunuzu iddia eden insanlarsınız. Siz neye tapıyordunuz? Onlara derler ki biz Allah'ın oğlu Üzeyr'e tapıyorduk. Ama Allah'ın oğlu Üzer'in peşine takılıp gitmediler çünkü Allah'ın oğlu Üzer'î dertikleri salih bir kul. Üzer'i cehenneme gidecek birisi değil. O cehenneme gidebilirsin. Bundan dolayı onlar onun peşine takılmadı. Diyorlar ki biz Allah'ın oğlu Üzer'e tapıyoruz. Tapıyor idik. Belki o seslenen kişi yalan söylüyor. Allah ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk edinmiştir. Yani Allah eş edinmemiştir ki çocuğu olsun. Dolayısıyla üzeri Allah'ın olduğu iddianız yalan bir sözü Dolayısıyla bu iddianız geçersizdir. Peki şu an ne istiyorsunuz? Diyorlar ki biz susadık. Su istiyoruz. Bizi sulan. Bizi sulandır. Susuzluğumuzu gider. Cehennemde hemen yanlarında bir serap gibi su gibi duruyor. Gidin oradan için denilir. Hepsi, Yahudilerin hepsi oraya hani böyle uçurumdan düşen, atlayan koyun sürüleri olur ya, hepsi oraya atlar. Cehennem için. Çünkü onu su olarak öder. E, mahşer sahası sıcak bir orda. Herkes susamış. Mahşer sahası Yahudilerden arındıktan sonra nasarayız biz diyen, Hristiyanız diyenlere seslenir. Bu seslenecek. Siz dünyada neye tapıyordunuz? Onlar da derler ki biz de Allah'ın oğlu Mesih'e tapıyorduk. Nisa Aynı söz onlara da söylenir. Allah bir eş ve çocuk edinmemiştir. Dolayısıyla Mesih onun oğlu çocuğu değildir. Der. Şu an ne istiyorsunuz? Onlar da aynı şey isterler. Biz de susadık. Bizi susulamanı istiyoruz. Kendin oradan için denir. İşra bu. Oradan için Giderler o serap gibi gözüken cehennemden içmek için birbirlerine üstüne ve cehenneme düşerler. Ondan sonra geride tabi ehlinin sonu Müslümanlar kalır. Müslümanların yaşayacağı şeyler konumuzun dışında. O yüzden o girmiyoruz. Ama bu serap olayı kıyamet gününde de hesap sahasında da cehennem onlara serap olarak su bir olarak göstererek yaşanacak. Biz de o günleri inşallah o göreceğiz. 40. ayet Ev kezdulumatin fi bahril luciyin sahab lehu nuran min nur Kafirlerin amellerinin misali serap gibidir demişti Allahu Teala 39. ayette. 40. ayette diyor ki veya çok derin bir denizde ki karanlıklar gibidir kafirler, amelleri. Denizi bir dalga kaplar, onun üstünden başka bir dalga vardır, onun da üstünde bulutlar vardır. Bu karanlıkların bazısı diğer bazısının üstündedir, üst üste karanlıklardır. Şayet o elini çıkarsa neredeyse elini göremez. Allah kime nur vermemişse onun için herhangi bir nur söz konusu değil. Bu da kafirlerin amelleri için olan ikinci misal, ikinci örnek. Diyor ki Allahu Teala, bunun için de deniz kenarına gitmemiz gerekiyor. Deniz biliyorsunuz karanlık olur. Güneş vururken bile belli mesafeden sonra karanlıklaşmaya başlar. Belli mesafeden sonra iyice zifiri karanlık. Karanlık, zifiri bir gecede deniz çok derin bir deniz. Çok derin bir deniz. O denizde dalga var. Denizi bir dalga kaplamış. Çok büyük bir dalga. Sonra bu dalga o kadar büyük ki yeni bir dalga oluşturmuş. Denizin üzerindeki dalganın üzerinde başka bir dalga daha var. Onun üzerinde de denizin üstüne kadar inmiş, çökmüş bir bulut var. Bulut tabakası. Bu misal bunu anlatıyor. Gece karanlığı, derin deniz, derin denizdeki Rüzgardan oluşan büyük bir dalga, o dalganın üstünde başka bir dalga ve o dalganın üstünde de çok şiddetli, güçlü, kuvvetli, yağmur yağdıran bulutlar. gözümüzde canlandırıp en azından filmlerde falan görmüştür. Karanlık üzerine karanlık. Ayette geldiği gibi orada birisi bırak başka bir şeyi, kolunu kaldırsa, baksa göremez kolunu. Karanlık çünkü zifir karanlık. Bu neden dolayı Allah ona bir nur bahşetmemiş. Yani gönlüne iman atmamış ve kime Allah nur bahşetmesi onun bir nuru yol göstereni olmaz. Kafirlerin kalpleri inanmayanların kalpleri taşıdığı küfürden dolayı kapkaran bir aydınlık yok. Sonra onlarda hayır içeren bir tabiat yok. İnkarcılık var. İnkârcılığın getirdiği bir karanlık var. Onun üstünde ilimden, İslami ilimlerden uzak durmuş, uzak durduğu ilmin ortaya çıkardığı cahilliğin karanlığı var. En üstte de bunlardan kaynaklı amellerinin karanlığı. Bu misal bunu abi. Bunu anlayabilmek için <gülüyor> yakınınızla gözünüzün önünde bir kafir olmasın. Bu kafire bakarsınız, Dışarıdan baktığın zaman, bir adam kılığındadır. Eliyle, yüzüyle, saçıyla, gözüyle, kulağıyla bir adam kılığındadır. İnsan mı? Biraz içine girmeye başladın mı? Biraz haline, vaktine vakıf olmaya başladın mı? Bakarsın ki, bu adam zifiri karanlık bir adam. Çünkü, kalbinde iman yok. İman yoksa, bir adam nedir? Karanlıktır ayetin ifadesi söylüyor. Karanlıktır yani iticidir senin için, korkutucudur, tehlikelidir. Uzak durman gereken. Bu adamda küfründen kaynaklı karanlık olduğu gibi tabiatta kötü. Müslümanları hor görüyor. Müslüman nerede görürse sataşıyor, sövüyor, sayıyor, hep kusur alıyor. Ona haliyle hayat boyunca lazım olacak bazı İslami hassasiyet bilgiler lazım. İlla ezan okunca namaz kılması gerekmiyor. Onun dışında bir dünya hayatımızı çevreleyen, sınırlayan, kaideler, kurallar var, onlara uymaya çalışıyoruz. Bakıyorsun ki adamın hayatında bunların hiçbirisi yok. Ne yerken, ne içerken, ne insanlarla muamele ederken, ne çalışırken, ne tuvalet hiçbir tarafında ona fayda verecek İslami bir bilgi yok. Hiçbir bilgi kırıntısı yok. Bunun üzerine bu adamdan isterseniz bazı ameller sağdır oluyor. Bir şeyler yapıyor. Yiyor, içiyor, insanların muamelesi var, çalışıyor, iş üretiyor veya tüketiyor. Bunlar bir arada olduğu zaman adamda küfür var, inkar var. İnkarın karanlığı, karakter karanlığı, Ondan sonra ilmi karanlık. Bir de bunlardan kaynaklı amellere baktığın zaman sadece şeklendiriyor insan. Onun haricinde zifir karanlık yani cehennemin dibine atılacak bir adam başka bir şey değil. Allah -u Teala işte bu insandan sadır olacak ameli bu misalle anlatıyor. Misal neydi? Gece karanlığı. Çok derin deniz üstünde bir dalga, dalganın üstünde başka bir dalga, onun üstünde yağmur yağdıran şiddetli yağmur yadıran bulut. Şimdi bu karanlıkta herhangi bir aydınlık, herhangi bir iyi şey, iyi durum görebilir misin? Senin için asabilecek sana ferahlık verebilecek ferah bir şeyle karşılaşabilir misin? <gülüyor> Kafirde de bu vardır diyor allah Teala, bu misali onu anlatmış. Karanlık üstüne karanlık. Bunun sebebi ne? Allah ona bir nuru bahşetmemiş. Azap edeceği için, haksızlık yaptığı için bir nuru bahşetmemiş, yanaşmamış, yönelmemiş. allah Teala'nın bir sünneti var arkadaşlar, Allah kulu tutup zorla hidayeti sürüklemez. Allah'ın sünneti kulun Allah'a yönelmesine bağlıdır. Kul Allah'a yönelirse Allah ona hidayet bahşeder. Önüne yollar açar, engelleri kaldırır. Ona nur bahşeder. Sevdiği şeyler ona da sevdirir, kolaylaştırır. Eğer kul Allah'a yönelmezse Allah onu tutup kulundan zorla hidayet etmez. Kul Allah'a yönelmemiş. Bilakis onun bir tane hedefi var. Allah'la, diniyle ve Allah'ın dinini yaşayanlarla nasıl savaşırıp Onlarla nasıl alay ederim, onları nasıl rezil rüsva ederim, nasıl eksiklerini bulur, onları utanır hale, alay edilir hale getiririm, onun derdindeler. Var mı bunun dışında bir e, gayret olan kafir? En iyisinde bile mutlaka bu vardır. Halbuki, ''Elem tera ennallâhi yusebbihu lehu men fissemâvâti vel ard ve attayrı sâffâd, kullün gad alime salâtehu ve Allah alimun bimaif alim. Görmez misin ki göklerdeki ve yerdeki kimseler ve kanat açmış saf saf olmuş kuşlar Allah'a tesbih ederler. Hepsi namazını ve tesbihini bilmiştir. Allah onların yaptıklarından haberdardır. Onları bilmektedir. Gökyüzü halesinin tamamı Allah'a iman etmiştir. Allah'a tesbih etmektedir. Yaratılışları gereği. Yeryüzü halisinin büyük çoğunluğu inkardadır. İnsan ve cinlerden Allah büyük çoğunluğu inkardadır. Ama onun dışındaki canlı ve cansız bütün varlıklar canlı ve cansız bütün varlıklar Allah'a tesbih eder. Allah'a kulluk ederler. Hatta gökteki kuş bile taşlar, ağaçlar bile efendim ormanlar, dağlar bile Allah tesbih eder. Allah'ı zikrederler, Allah'ı yüceltirler, O'nun noksanıklardan beri kılarlar, O'na kulluk ederler. Bununla ilgili daha önce defalarca farklı ayetlerde de bulundu. Bir tanesini hatırlatmakta fayda var. i̇bn Mesud radıyallahu anh diyordu ki biz sahabe döneminde yediğimiz lokmaların Allah'ı teslih ettiğini işitirdik. Şimdi ağza girecek, orada kısa bir süre hayat mücadelesi verecek, sonra mideye girecek, artık hali değişecek, başka kanallara önelecek. Ama o ne yapıyor? Allah'a tesbih ediyor. Bir lokma, bir lokma, bir kaşık yemek, bir hurma, bir ekmek parçası Allah'a tesbih ediyor. Yaratanını biliyor ve tesbih ediyor. Kim öğretti mi onları? Allah öğretti. Hepsi salatını, e, duasını ve tesbihini bilir diyor Allah. Allah'ın öğretti. Ya. Bize öğretmedi mi? Kafirler öğretmedi mi? Hepsi var elimizin altında. Yeter ki bize öğretme kaynağına müracaat edelim. Neresidir bu kaynağı? Kur'an ve sayısın. Kur'an ve sayısın. Kur'an tek başına hiçbir zaman din kaynağı olmamıştır. Kur'an ve sahih sünnetler bizim kaynaklarımız. allah Teala bu iki kaynakla bize dinini anlattı ve hoşlandığı, sevdiği her ne varsa bunları bu iki kaynakta beyan etti. Hoşlanmadığı, sevmediği her ne varsa da bu iki kaynakta beyan etti. Allah Azze ve Celle bizlere şuur ve inştasır Azze ve Celle bizden kullarından istediğini hakkıyla, layıkıyla yapan kullarından kısın Azze ve Celle. Bizlere kendi yolunda saygı ibaret eden istediği şekilde istediği tarzda ona kulluk eden eflas kullama kılın zeynelah. Subhanallah, mabine hamd. Bişede allah ilah illallah, istarafur <gülüyor> kayaatul <gülüyor> aleyk. Aakhirul a'wanah.